Neredesin? Neredesin? Yara burası alıp vücudun kanlar içinde. Hani aşk, kandı. hani iman, barça, barça, neredesin? Barça, dora, neredesin? Barça, Mazlum kudranıyor, barça, zalimin barça, pençesinde. Burası, hani dost, soğan, hani Müslüman, Türk neredesin? Insandı. Beynimi bulandırıp, saçmalıklar dolduruldu. Ben ruhumu, ben insanlığımı özlüyorum. Şehadet gülüm, de, de, açacakken dalında solduruldu. Leyla'ma kurban edecek vücudum neredesin? Anıllara küfreden oğullar da varmış ülkemde. Hazreti Hasan'ı, Hazreti Hüseyin'i özlüyorum. Allah'a inanmayan gavurlar da varmış ülkemde. Yaradına köle olan evliya neredesin? Zindanlarda kardeşlerim can verirken Hararetle bayramlar kutlanırken ülkemde Müslümana radikal, yobaz denirken Sen dinin sözcüsü neredesin? Her toprak altında mazlumun ahı yatıyor Hesabını soracak mücahidi özlüyorum. Sorumsuz gezen gençler var ülkemde Hani emanet Hani yemin, neredesin? Sen ki azgın yaralara derman olacaktın. Sen ki tağuta hakkı ferman olacaktın. Böyle mi olacaktın? Böyle mi duracaktın? Hz. Hamza, Allah'ın aslanı, neredesin? Şu yerde sürünenleri insandır, boğazı kesilen Müslümandır. Cansız taş toprak değil insandır. Uygarlık, timsalim, müslümandır. Camiler de benim değil, mezcler de. Tevhidi haykıran, abuzeli üzülüyorum. Yalan dolu fetvalar geziyor ülkemde. Fatih Hocası, Ah Şemseddin neredesin? Dilinde tek biri haykırıyorlar, gördüm. Allah rızası için putları kıranlar gördüm İşkence periyadıyla dolu zindanlar gördüm Tarihe gömülen insanlık neredesin Onca mazlum açlıktan hep kovruluyor Bir çavdar bir arpa ekmeğini özlüyor Vergilerle yapılan anıtlar da dikiliyor Hani İbrahim, hani Baltan neredesin şu garip mustazaflar insandır, çaresiz kalmışlar Müslümandır. Çocuk kadın ihtiyar insandır, şu öksüz yetimler Müslümandır. Millet kudurmuş sanki cehennemi istiyor. Ben inandım ya Cenneti adı özlüyor Adım adım ölüm meleği Can almaya geliyor Cansız Hani endişe saç, hani korku Neredesin insandı. Gün geçtikçe dinimi yıkan Ebrehelere Bir taşla yedik, Yedikler açan ebabili özlüyor Müslümanım diye Geçinen nice kafirlere Bir şamar atacak eller Neredesin Ateş Bacımın adı taktığı adı türban Gözlere batıyormuş Mini etekli Ölme, yaşamalara ölüme, saygı var ülkelerde. İnsan hakları öldü, mezarda yatıyormuş. Ölüme, Yerin dibine mi girdin özgürlük? Neredesin? Burası, Burası Filistin dirili Şu akan neyin su değil Lübünandır. kandır? Burası, Burası Keşmir Afkanistandır. Dağda olan kardeşlerimdir Dağlarda çarpışan kardeşlerim var Ben silahımı, ben cihadımı özgür Kafir eliyle batırılan güneşlerim var Ölümle dirilen şehadetin neredesin? İçki içip de çok şükür diyenler var. Eşilenler, Ağlanacak haline, sorumsuzca gülenler var. Yetimi yetim iteleyip hakkını girenler, yiyenler var. Hani yürek, hani vicdan eşilenler, neredesin? Eşilenler, Burası Bosna, Azerbaycan'dır, parça parça dorananlar candır. Burası Kosova, Türkistan'dır, her yer maşet yaktı Kavristan'dır. Der ağacını Burası gösterdiler alim bedenlere. Ben hocamı, ben davamı özlüyorum. Şimdiden biçilmiş sahipsiz kefenlere. Girip yatacak şehit neredesin? Gitme dur hele. Çocuğum, bak arkana. Senden yardım bekleyen garipler var ülke. Belki bir gün ölürler, belki kalmaz yarına. Şehadete susayan gençler, neredesin? Hüzün çöktü işte. Bugün kardeşlerim gidiyor. Saf duygularım var, merhameti özleyorum. Vurulan evlatlar var, kanalarım ağlıyor. Beni boğacak gözyaşı, neredesin? Neredesin?